İlk kez yurdumdan uzakta yaşadım bu duyguyu. Bebeklerin ulusu yok. Başlarını tutuşları aynı. Bakarken gözlerinde aynı merak. Ağlarken aynı seslerinin tonu. Bebekler çiçeği insanlığımızın. Güllerin en hası, en goncası. Sarışın bir ışık parçası kimi, kimi kapkara üzüm tanesi. Babalar, Çıkarmayın onları akıldan. Analar koruyun bebeklerinizi. Susturun, susturun, söyletmeyin. Savaştan, yıkımdan söz ederse biri. Bırakalım sevdayla büyüsünler. Serpilip gelişsinler fidan gibi. Senin, benim hiç kimsenin değil. Bütün bir yeryüzünündür onlar. Bütün insanlığın göz bebeği. İlk kez yurdumdan uzakta yaşadım bu duyguyu. Bebeklerin ulusu yok. Bebekler çiçeği insanlığımızın ve geleceğimizin biricik umudu.